Bismihi Sübhaneh, Aziz Sıddık Kardeşlerim. İki ehemmiyetli sebep ve bir kuvvetli ihtara binaen, ben bütün vazifeyi müdafaatı buraya gelen ve gelecek nur erkanlarına bırakma kalben mecbur oldum. Hususan, h r t f -S. Hüsrev, Re'fet, Tahir, Feyzi, Sabri. Birinci sebep, ben hem sorgu dairesinde hem çok emarelerden kat'i bildim ki, bana karşı ellerinden geldiği kadar müşkilat yapmaya ve fikran onlara galebe etmemden kaçmaya çalışıyorlar ve resmen de onlara iş'ar var. Güya ben konuşsam, mahkemeleri ilzam edecek derecede ve diplomatları susturacak bir iktidarı ilmi ve siyasi göstereceğim diye benim konuşmama bahanelerle mani oluyorlar. Hatta sorguda bir suale karşı dedim, tahattur edemiyorum. O hakim taaccüb ve hayretle dedi. Senin gibi fevkalade acıb zekâvet ve ilim sahibi nasıl unutur? Onlar Risale-i Nur'un harika yüksekliklerini ve ilmi tahkikatını benim fikrimden zannedip dehşet almışlar. Beni konuşturmak istemiyorlar. Hem güya benim ile kim görüşse birden Nur'un fedakar bir talebesi olur. Onun için beni görüştürmüyorlar. Hatta Diyanet reisi dahi demiş kim onunla görüşse ona kapılır, cazibesi kuvvetlidir. Demek şimdi işimi de sizlere bırakma maslahatımız iktiza ediyor ve yanınızdaki yeni ve eski müdafaatlarım benim bedelime sizin meşveretinize iştirak eder o kâfidir. İkinci sebep başka vakte bırakıldı. Ama ihtiar-ı kısa bir işareti şudur. Bana 25 sene siyaseti ve gazeteleri vesaire çok fani şeyleri terk ettiren ve onlarla meşguliyeti men eden gayet kuvvetli bir vazîfî uhreviye ve tesirli bir hâlet-i ruhiye benim bu meselenin teferratı ile iştigal etmeme katiyen mani oluyorlar. Sizler bazen ara sıra iki dava vekilinizle meşveretle benim vazifemi dahi görürsünüz. Aziz sıddık kardeşlerim, şimdi namazda bir hatıra kalbe geldi ki, kardeşlerin ziyade hüznü zanlarına binaen senden maddi ve manevi ders ve yardım ve himmet bekliyorlar. Sen nasıl dünya işlerinde hasları tevkil ettin, erkanların meşveretlerine bıraktın? ve isabet ettin. Aynen öyle de, uhrevi ve Kur'ani ve imani ve ilmi işlerinde dahi, Risale-i Nur'u ve şakirtlerinin şahs-ı manevilerini tevkil ile, o halis muhlis hasların şahs-ı manevileri senden çok mükemmel o vazifeni kendi vazifeleriyle beraber yaparlar. Hem daima da şimdiye kadar yapıyorlar, mesela seninle görüşen muvakkat bir dirhem ders ve nasihat alsa, Risale-i Nur'dan bir cüzünden yüz dirhem ders alabilir. Hem senin yerinde ondan nasihat alır, sohbet eder. Hem nur şakirtlerinin hasları, bu vazifeni her vakit yapıyorlar. Ve inşallah pek yüksek bir makamda bulunan ve duası makbul olan onların şahs-ı manevileri, daimi beraberlerinde bir üstad ve yardımcıdır diye, ruhuma hem teselli, hem müjde, hem istirahat verdi. Aziz Sıddık kardeşlerim! Bu iki gün zarfında iki küçük patlak, zahiri hiçbir sebep yokken, acip, manidar bir tarzda olması tesadüfe benzemiyor. Birincisi, koğuşumda muhkem demirden olan soba birden kuvvetli tabanca gibi ses verip, aşağısındaki kalın ve metin demiri bomba gibi patladı, iki parça oldu. Terzi Hamdi korktu, bizi hayret içinde bıraktı. Halbuki çok defa kışta taş kömürüyle kızgın kırmızılaştığı halde tahammül ediyordu. İkincisi, ikinci gün feyzilerin koğuşunda hiçbir sebep yokken birden su destisi üstünde duran bardak acip surette parça parça oldu. Hatıra geliyor ki, inşallah bize zarar dokunmadan, aleyhimizdeki dehşetli bombaları Ankara'nın altı makamatına gönderilen müdafaat nüshaları patlattırdılar, bize zarar vermeden aleyhimize ateşlenen ve kızışan hiddet sobası iki parça oldu. Hem ihtimal var ki, mübarek soba, benim teessüratımı ve tazaruratımı dinleyen tek ve menfaatli arkadaşım, bana haber veriyor ki, bu zindan ve hapishaneden gideceksin, bana ihtiyaç kalmadı. Bismihi Sübhane! Aziz Sıddık kardeşlerim! Bugün manevi bir ihtar ile sizin hesabınıza bir telaş, bir hüzün bana geldi. Çabuk çıkmak isteyen, ve derdi maişet için endişe eden kardeşlerimizin hakikaten beni müteellim ve mahzun ettiği aynı dakikada, bir mübarek hatıra ile bir hakikat ve bir müjde kalbe geldi ki, beş günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhuru selase gelecekler. Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif'te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzam'da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek'te bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve leyleyi kadirde otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevi faideleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuhuru selaseyi böyle bire on kar veren medrese Yusufiye'de geçirmek elbette büyük bir kardır. Ne kadar zahmet çekilse aynı rahmettir. İbadet cihetinde böyle olduğu gibi nur hizmeti dahi nispeten kemiyet değilse de keyfiyet itibariyle 1'e 5'tir. Çünkü bu misafirhanede mütemadiyen giren ve çıkanlar nurun derslerinin intişarına bir vasıtadır. Bazen bir adamın ihlası 20 adam kadar fayda verir. Hem nurun Sırrı ihlası, siyasetkarane kahramanlık damarını taşıyan nurun tesellilerine pek çok muhtaç bulunan mahpus bir içinde intişarı için bir parça zahmet ve sıkıntı olsa da ehemmiyeti yok. Derdi Ayşe ciyeti ise zaten bu üç ay ahiret pazarı olmasından her biriniz çok şakirtlerin bedeline hatta bazınız bin adamın yerinde buraya girdiğinden elbette sizin harici işlerinize yardımları olur diye tamamıyla ferahlandım ve bayrama kadar burada bulunmak büyük bir nimettir, bildim!" Sayit Nursi. Bismihi Subhan'e, Aziz Sıddık kardeşlerim! Evvela, recebi Şerifinizi ve yarınki leyle-i gaybinizi ruhu canımızla tebrik ederiz. Saniyen, meyus olmayınız. Hem merak ve telaş etmeyiniz. İnayet-i Rabbaniye inşallah, imdadımıza yetişir.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 emine minel keder düsturuna teslim olmak elzemdir, vazifemizdir." Sait Nursi Başbakanlığa, Adliye Bakanlığına, Dâhiliye Bakanlığına. Bu yazı, Afyon hapsinde mevkuf iken, Hazreti Üstadımızın izniyle, avukatları tarafından kaleme alınarak, mezkür makamata gönderilmiştir. Sungur. Hürriyet ilanını birinci harbe i umumiyi, mütareke zamanlarını, Milli hükümetin ilk teşekkülünü ve Cumhuriyet zamanını birden derk eden bütün hükümet ricali beni pek iyi tanırlar. Bununla beraber müsaadenizle hayatıma bir sinema şeridi gibi sizinle beraber göz gezdirelim. Bitlis vilayetine tabi Nurs köyünde doğan ben, talebe hayatımda rast gelen alimlerle mücadele ederek, ilmi münakaşalarla karşıma çıkanları inayeti ilahiye ile mağlup ede ede İstanbul'a kadar geldim. İstanbul'da bu afetli şöhret içinde mücadele ederek, nihayet rakiplerimin ile merhum Sultan Abdülhamid'in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim. Hürriyet ilanı ile ve 31 Mart vakasındaki hizmetlerimle, İttihat ve Terakki hükümetinin nazar-ı dikkatini celbettim. Camiül Ezher gibi, medreset Zehra namında bir İslam Üniversitesi'nin Van'da açılması teklifi ile karşılaştım. Hatta temelini attım. Birinci harbin patlamasıyla talebelerimi başıma toplayarak, gönüllü alay kumandanı olarak harbe iştirak ettim. Kafkas cephesinde, Bitlis'te esir düştüm. Esaretten kurtularak İstanbul'a geldim. Darül Hikmet-i İslamiye'ye aza oldum. Mütareke zamanında, istila kuvvetlerine karşı bütün mevcudiyetimle İstanbul'da çalıştım. Milli hükümetin galibiyeti üzerine, yaptığım hizmetler Ankara hükümetince takdir edilerek, Van'da üniversite açmak teklifi tekrarlandı. Buraya kadar geçen hayatım bir vatanperverlik haliydi. Siyaset yoluyla dine hizmet hissini taşıyordum. Fakat bu andan itibaren dünyadan tamamen yüz çevirdim ve kendi ıstılahıma göre eski saydı gömdüm, büsbütün ahiret ehli yeni sayıt olarak dünyadan elimi çektim. Tam bir inziva ile bir zaman İstanbul'un Yuşa tepesine çekildim. Daha sonra doğduğum yer olan Bitlis ve Van tarafına giderek mağaralara kapandım. Ruhi ve vicdani hazımla baş başa kaldım. Eûzü billâhi mineş şeytâni ve siyâse yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım düsturuyla kendi ruhi alemime daldım ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın tetkik ve ile vakit geçirerek yeni sayıt olarak yaşamaya başladım. Fakat kaderin cilveleri beni menfi olarak muhtelif yerlerde bulundurdu. Bu esnada Kur'an-ı Kerim'in feyzinden kalbime doğan füyuzatı yanımdaki kimselere yazdırarak bir takım risaleler vücuda geldi. Bu risalelerin heyet-i mecmuasına Risale-i Nur ismini verdim. Hakikaten Kur'an'ın nuruna istinad edildiği için bu isim vicdanımdan doğmuş. Bunun ilham ilahi olduğuna bütün imanımla kaniyim ve bunları istinsah edenlere bârekallah dedim. Çünkü iman nurunu başkalarından esirgemeye imkân yoktu. Bu risalelerim bir takım iman sahipleri tarafından birbirinden alınarak istinsah edildi. Bana böyle bir kanaat verdi ki, Müslümanların zedelenen imanlarını takviye için bir sevki ilahidir. Bu sevki ilahiye hiçbir sahibi iman mani olamayacağı gibi teşvike de dinen mecbur bulunduğumu hissettim. Zaten bugüne kadar 130'u bulan bu risaleler tamamen ahiret ve iman bahislerine ait olup siyasetten ve dünyadan kastî olarak bahsetmez. Buna rağmen bir takım fırsat düşkünlerinin de iştigal mevzuu oldu. Üzerinde tetkikat yapılarak Eskişehir, Kastamonu, Denizli'de tevkif edildim. Muhakemeler oldu. Neticede hakikat tecelli etti. Adalet yerini buldu. Fakat bu düşkünler bir türlü usanmadılar. Bu defada beni tevkif ederek Afyon'a getirmişlerdir. Mevkufum, isticvab altındayım. Bana şunları isnat ediyorlar. 1- Sen siyasi bir cemiyet kurmuşsun. 2- Sen rejime aykırı fikirler neşrediyorsun. 3- Siyasi bir gaye peşindesin. Bunların esbabı mucibe ve delilleri de risalelerimin iki üçünden on-onbeş cümleleridir. Sayın bakan, Napolyon'un dediği gibi, bana tevili kabil olmayan bir cümle getiriniz, sizi onunla idam edeyim. Beşerin ağzından çıkan hangi cümle vardır ki tevillerle cürüm ve suç teşkil etmesin? Bilhassa benim gibi yetmiş yaşına varmış. Ve bütün dünya hayatından elini çekmiş, sırf ahiret hayatına hasrı hayat etmiş bir adamın yazıları elbette serbest olacaktır. Hüsnü niyete makrun olduğu için pervasız olacaktır. Bunları tetkikle altında cürüm aramak insafsızlıktır. Başka bir şey değildir. Binanaley bu 130 risalemden hiçbirisinde dünya işini alakalandıran bir maksat yoktur. Hepsi Kur'an nurundan iktibas edilen ahiret ve imana taalluk eder ne siyasi ve ne de dünyevi hiçbir gaye ve maksat yoktur. Nitekim hangi mahkeme işe başlamış ise, aynı kanaatle beraat kararını vermiştir. aley, lüzumsuz mahkemeleri işgal etmek ve masum iman sahiplerini işlerinden güçlerinden alıkoymak, vatan ve millet namına yazıktır. Eski Said, bütün hayatını vatan ve milletin saadeti uğrunda sarf etmişken, bütün bütün dünyadan el çekmiş, 75 yaşına gelmiş Yeni Sait nasıl olur da siyasetle iştigal eder? Buna tamamen siz de kanisiniz. Bir tek gayem vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses alemi İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek, gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da, korkarım ki Bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız, El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına Allah'ın birliğine hizmet edeyim. Mevkuf Sayit Nursi. Bismihi Subhan'e, Aziz Sıttık kardeşlerim. Bu dünyada, hususan bu zamanda, hususan musibete düşenlere ve Bilhassa Nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere karşı en tesirli çare, birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve imaneviyesini takviye etmek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 Sobamın ve feyzilerin ve Sabri ve Hüsrev'in iki su bardakları parça parça olması, dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler. Evet, bizim en kuvvetli noktayı istinadımız olan hakiki tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak ve Hüsrev gibi nur kahramanından benim yerimde ve nurun şahs-ı manevisinin çok ehemmiyetli bir mümessili olmasından hiçbir cihetle gücenmemek elzemdir. Ben kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve meyusiyet hissettiğimden, düşmanlarımız bizi mağlup edecek bir çare bulmuşlar diye çok telaş ederdim. Hem sobam, hem hayali ve aynı hakikat müşahedem doğru haber vermişler. Sakın, sakın, sakın! Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Vallahi bu hadisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade, Kuran ve iman hizmetimize hususan bu sırada zarar vermek ihtimali kavidir. Sayid Nursi. Bismihi Subhanee. Aziz Sıddık kardeşlerim. Leyla-i Miraç, ikinci bir Leyla-i kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirketi maneviye sırrı ile inşa Allah her biriniz 40 bin dil ile tespih eden bazı melekler gibi.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 Evvela sizin leyle-i miracınızı bütün ruhu canımla tebrik ederim. Saniyen, yirmi seneden beri bir davamız ki, asayişe mümkün olduğu kadar nur şakirtleri dokunmuyorlar. Ve bize hücum edenlere, en başta emniyeti ve asayişi bozmak davalarına bir emare ve davamızı cerh etmeye bahane olması kuvvetle muhtemel bulunan bu hapis hadisesi, inayeti ilahiye ile Harika bir tarzda, sizin sadakat ve ihlasınızın bir kerameti olarak yüzde bire indi. Kubbe habbe edildi, yoksa hakkımızda habbeyi kubbe yapanlar bundan istifade edip, aleyhimizdeki iftiralarını çoklara inandıracaklardı. Salisen, beni merak etmeyiniz. Sizinle bir binada bulunmam, her zahmetimi ve sıkıntımı hiçe indirir. Zaten burada toplanmamızın çok cihetlerle ehemmiyeti var ve hizmet-i imaniyeye faydeleri çoktur. Hatta bu defa, tetimme itirazdaki ehemmiyetli bazı hakikatlar, o altı makamata gidip, tam dikkatlerini celbedip, hükmünü bir derece onlarda icra etmesi, bütün sıkıntılarımızı hiçe indirdi. Rabia'n mümkün olduğu kadar nurlarla meşguliyet, hem sıkıntıları izale eder, hem beş nevi ibadet sayılabilir. Hamisen, nurun dersleri vasıtasıyla, Geçen musibet yüzden bire indi. Yoksa zemin ve zamanın nezaketi cihetiyle baruta ateş atmak hükmünde o tek habbe kubbeler olacaktı. Hatta resmi bir kısım memurlar demişler ki, nur dersini dinleyenler karışmadılar. Eğer umum dersini dinleseydi, hiçbir şey olmazdı. Siz mümkün olduğu kadar ikiliğe meydan vermeyiniz. Hapis sıkıntısına başkası ilave olmasın. Mahpuslar dahi nurcular gibi kardeş olsunlar, birbirinden küsmesinler. Said Nursi Aziz Sıddık Muhlis kardeşlerim, bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle lem'a-yı ihlasın düsturlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek, vücut derecesine gelmiş. Kat'i haber aldım ki, üç aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı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 Çünkü pek az bir sarsıntı Denizli'de gibi hocaları yabanileştirdi. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmet-i Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde, sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle, hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemal-i mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, Muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa, habbe kubbe olup, tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havale edip, kısa kesiyorum. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, ehemmiyetli bir manevi ihtara binaen, size şimdilik bir iki vazife-i nuriye var ki, bütün kuvvetinizle bu üçüncü medrese-i Yusufiye'de, musibet zede çare mahpuslar içinde, ikilik, ve garazkârâne tarafgirlik düşmemek için, nur dersleriyle çalışmaktır. Çünkü, ihtilaftan ve garaz ve kin ve inattan istifadeye çalışan, perde altında dehşetli müfsitler var. Madem bu hapis arkadaşlarımız çoğu lüzum olsa, vatanına ve milletine ve ahbabına fedakârâne ruhunu feda ettiren kahramanlık damarını taşıyorlar. Elbette o civan mertler, inadını ve garazını ve adabetini Milletin selameti ve bu hapis istirahatı ve perde altında anarşiliğe çabalayan bolşevizmi aşılayanların ifsatlarından kurtulmak için, hiç menfaatı bulunmayan ve bu fırtınalı zamanda zararı çok olan adavetini ve inadını feda etmeleri lazımdır. Yoksa bu zamanda baruta ateş atmak gibi, hem yüz bir biçare mahpuslara, hem nurun masum talebelerine, hem bu afyon memleketine ehemmiyetli zahmetlere, sarsıntılara, Belki memlekete giren ecnebi komitesi parmaklarının ilişmesine bir vesile olur. Madem bizler onların hatırları için kaderi ilahiyle buraya girdik ve bir kısmımız onların saadeti ve manevi rahatları için buradan çıkmak istemiyoruz ve istirahatımızı onlar için feda edip her sıkıntıya sabır ve tahammül ediyoruz. Elbette o yeni kardeşlerimiz dahi denizli mahpusları gibi kardeşliğimiz hatırı için Şaban ve Ramazan hürmetine birbirine küsmemek ve kardeş olup barışmak lazım ve elzemdir zaten biz ve ben onların nur talebeleri dairesinde biliriz ve dualarımıza girmişler Sait Nursi